Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam aleyha resuluna Muhammedin ve mu alahi ve sahbihi ecmaîn ve Kardeşler bu haftaki tefsir dersimiz Şu Ara suresi 160. ayetten itibaren olacak inşallah. Bundan önceki gördüğümüz kıssalar İbrahim Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, ve Hud Aleyhisselam'ın kavimleriyle ilgili kıssalardı. Bugün de inşallah Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle olan kıssası ilk ayet Kezzebet kavmi el murseliyin. Lut kavmi murselleri yalanladı. Lut kavmine Sadece Resulullah'a Lut Aleyhisselam gönderilmişti. Buna rağmen Lut'un kavmi Muhselleri yalanladı diye geldi. Diğer kavimlerde de haber verildiği gibi. İki sebep vardı. Ne birisi Peygamberlerin davetleri ortak. Bir. Bir. Iki, Her peygamber bir sonrakini kendinden sonra geleceklere uymayı evet. emrettiği için. Evet. Dolayısıyla uyulmadığı zaman o yalanlanmış oluyor. Güzel. Peki, Lut kavmi nerede yaşıyor? Sodom ve Gomorra diye halk arasında tabiri var bunun. Şu anki tarihi kalıntılar olarak da. daha çok İtalya sınırlarında diyen addediliyor. Demek ki ona benzer bir kavim de orada helak edilmiş. Yoksa bu Lut kavminin yaşadığı yer Sedum diye bilinen bir bölge. Nerede? Beyti Maktis, Kudüs'ün sınırlarının iç tarafta. Ürdün tarafında bir dağ sırası var. O dağın iç tarafında Ürdün sınırlarına kalan Gur beldesi diye bilinen bir yer. Bu kavmin yaşadığı yer Sedum diye bilinen bölge. Gur beldesinde Sedum diye bilinen bölge. Bu özellikle Sodom ve Gomorra'yı dile getirdim ki bazı yerlerde karşınıza çıkabilir. Onlar başka bir kavim. Eğer İtalya'da böyle bir hak yaşamışsa ve helak olmuşsa onlar bu Lut'un kavmi değil. İbrahim Aleyhisselam Şan bölgesine adıyor. Hicret ettiği zaman Onunla beraber kardeşinin oğlu, öz kardeşinin oğlu, yeğeni yani erkek kardeşlerinin yeğeni, Lut Aleyhisselam'la onunla beraber hicret ediyor. Bu ateşe atılmasından sonra. Önce Şam bölgesine gidiyor, Şam bölgesinden Yemen'e gidiyor, Yemen'den Mısır bölgesine gidiyor. Sonra tekrar Veyt-i Maktis bölgesine tekrar dönüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın biraz uzun bir hicret yolculuğu var. Tarih kitaplarına geldiğine göre. Lut Aleyhisselam ise amcası İbrahim'in de telkiniyle ve yönlendirmesiyle bu kavme gönderiliyor. Bu kavmin özel bir ismi yok. Bundan dolayı Lut kavmi deniyor bunlar. Diğer Semut gibi, Aad gibi özel bir ismi yok bu kavmin. Lut Aleyhisselam bu kavme geldiği zaman, kısasını gördüğümüz peygamberlerin kavimlerine yaptığı gibi davette bulunuyor. Bunu Allahu Teala şöyle beyan ediyor. Yalanlanması kıssasına giriş olarak İzkalelehum ehuhum Lutun ale tatakun. Bu yalanlayan Lut'un kavminin yenilaması şöyle olmuştu. Onların kardeşi Lut onlara hitaben dedi ki: Sakınmaz mısınız? Takva sahibi olmaz mısınız? İnni Kum rasulun emîn. Muhakkak ki ben sizin için emîn, güvenilir bir elçiyim. Fettakullaha ve ateyun. Öyleyse Allah'tan takva edin, sakının ve bana itaat edin. Bu lafızlar bu surede kendisinden önce bahsi geçen tüm Rasullerin ortak sözler. Önce Allah'tan takva emrediyor Rasuller kavimlerine. Sonra kendisinin güvenilir bir elçi olduğunu ve bundan dolayı da Allah'tan sakınmaları kendisine itaat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Güvenilir elçi oluş, Allah'tan takva nedir? Resul'e itaat nedir? Bunlar zaten konuştuğumuz şeyler olduğu için. Bilinen şeyler olduğu için geçiyorum. Takva nedir takva? Allah'tan takva. Emirleri yerine getirip yasak, yasak yasak. yasakları terk, terk etme. Etmek. Emirleri yapmak. Allah'ın emrettiği yapın binerler dediği binerler şeyleri yapmak. Yapmayın, var. terk edin dediği şeyleri terk evet. etmektir. Yani Allah namaz kılın demişse namaz kılmak. İçki içmeyin demişse içkiyi terk et. Mesela Ramazan orucunu tutun demiş Allahu Teala. Kulak kıyamayın demiş mesela Allahu Teala, değil mi? Kullara zulmetmeyin demiş. Kur'an okuyun demiş. Evet. Ve kumar oynamayın demiş mesela. Evet. Takvayı öğrendik. Takva neymiş? Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasakladıklarını terk etmekmiş. Yani Allah'a karşı takva olun demek, Allah size ne emrettiyse onu yerine getirin, ne yasakladıysa onu terk edin demektir. Peki bana itaat edin de kastettiği nedir bu Resulün? Şundan önceki Resulü'ne aynı söylemişlerdi. Ve <gülüyor> yatıyhun. Bana itaat edin diyor. Bana tabi olun. Bana Ben, ben, edelim. Edelim. ben size din adına ne öğretiyorsam onu hı hı. kabullenin. Neyden Vesatlıyorsanız. sakın diyorsam, yasaklıyorsam onu terk et. Niye? Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm, elçisiyim. Resul ne yapar Resul? Tevli eder. Gönderen adına konuşur. Resulü kim gönderdi? Allah. Allah. Allah. O zaman konuşan resul kim adına konuşur? Allah, Allah. Allah. Kim adına kural koyar? Allah. Kim adına emreder? Allah. Kim adına yasaklar? Allah. Eh, o zaman bundan dolayı zaten Allahu Teala resule itaat, Allah'a itaat ederiz. Çünkü resuller Allah adına konuşurlar. Mesela bir yerden başka bir yere elçi gider. Bunlar bir şey söylüyorlarsa kendi ülkelerinin lideri, idaresi adına konuşurlar. Bir şey yapıyorlarsa onun istediği için yaparlar. Elçiler gönderen adına iş istedikler için peygamberler de Allah'ın elçileri olmasa sebeple Allah'ın adına kural koyarlar, onun adına emir verirler, onun da yasak koyarlar. Bu sebeple bana uyun diyor. Ben elçiyim. Allah insanların karşısına çıkıp da size şu haramdır, şu gereklidir diye emir veya yasak koymaz. Elçileri aracıyla yapar. Bu sebeple bana uyun diyor Nut Aleyhisselam. Devamında da gene daha önceki rasullerin kavimlerinin söylediği gibi kendisine itaat edilmesi gerektiğini beyan eder bir hususu ortaya koyuyor. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ illa عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَيْمِينَ Ben sizden bu davetim hakkında bir ecir, ücret, bedel, karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbinin üzeri nedir? Tüm Resuller karşılıksız olarak Sadece Allah'tan karşını isteyerek davetini yapmışlardır. Tebriyciler, davetçiler ne bu şekilde olması gerekir? Bu girişin sonunda da kavmin en belirgin, en aşikar kusuruna vurgu yapar. Aslında en büyük cürümleri bu değil. Şimdi okuyacağımız cürüm değil. En büyük cürümleri o kavmin de diğer kavimlerin yaptığı gibi şirk. Bu şirkten sakınılma hususunu tüm Resulüleri zaten yapıyorlar kavimlerine. Ancak Kur'an-ı Kerim kıssası gelen bu kavimlerin şirkin yanında, şirkle beraber başka kusurları var. Başka öne çıkan cürümleri var. Bu cürümleri Kur'an-ı Kerim ön plana çıkartır. Yoksa bunların hepsi şirk işleyen kavimler. Allah'a eş koşan kavimler. Ve bu Rasuller şirki bir tarafa bırakmış da diğer kusurlarla ilgilenmiyorlar. Hem şirki onlara yasaklıyorlar, tevhid onlara emrediyorlar, hem de bu öne çıkan, cürünlerini düzeltmelerini istiyorlar. Lut aleyhisselam yaptı da budur. Diyor ki: E tu nizqurane Minel alemin ve tadaroon ma khalaqakum rabbukum min azvajukum bel aynutum qawmun Sizler alemlerden, tüm alemlerden, balık alemlerinden içerisinden erkeklere mi geliyorsunuz? Gelmek ne demekti? Gelmek fıkıh dersinde görmüştük. Gelmek yani cima etmek, birleşmek, iki cinsin yaptığı işi siz erkeklerle mi yapıyorsunuz? diyerek o kavmin erkeklerine sesleniyor. Ve Rabbinizin sizin için yarattığı şeyi, eşlerinizden yarattıklarını terk mi ediyor, bırakıyor musunuz? Bilakis sizler haddi aşan, efendim sınırı taşan bir topluluksunuz. Lut aleyhisselamın yaptığı bu işe lutilik deniyor. Bizim Dilimize de bu şekilde girmiş. Lutilik. Ne demek loutilik? Erkeğin erkekle ihtiyacını görmesi. Yani homoseksüellik. Bu çok çirkin bir iş. Alan mağaza buyursun. Bunu hoş gören, kabullenen, yapan, yaptıranlar nasıl bir ruh halinde yapıyorlar? Bunları bahsetmek bir insan için bulandırıyor. Çirkin geliyor. Ama bu böyle azgın bir kavimmiş ki bunu açık böyle meclislerde yapıyorlar. Bu kadar azgın, bu kadar haddaşan, tamamen onlardan sıyrılmış bir halde yapıyorlarmış. Meclislerine bir araya geliyorlar. Hem her türlü edepsizliği yapıyorlar. Mecliste yapılmayan edepsizlikleri yapıyorlar. Tefsirle de geliyor. Teferruatına girmeyeceğim çünkü insanı işi kaldırmıyor. Hem de bu işi yapıyorlar ve birbirlerine sakındırmıyorlar. Halbuki Allahu Teala eşi, kadını bu iş için yarattı. Kime? Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam yalnızlık hissedince Allahu Teala onun kaburga kemiğinden onun eşini yarattı. Ne yapsın diye? Onunla yalnızlığını gidersin ve bu ihtiyacını gidersin diye. Sonra da bu iki çiftten Allahu Teala diğer nesillerini türetti. Çift çift türetti. Hep. Tarih boyunca da görüyoruz Allahu Teala bu çiftlerin sayısını birbirine yakın tuttu. Denk tut. Yani birisi çok bir az olmadı hiç tarih boyunca. Böyle işte savaşlar falan kaç üstü dönemlerde o savaşın getirdiği bir netice olarak var. Hukuk biliyor ama Allahu Teala'nın yaratması olarak erkeklerle kadınların cinsiyetleri yakın bir Ne için? Birliktelik olsun, nikah olsun ve nesil devam etsin, sağlıklı şeyin devam etsin diye. Bunlar hanımlarını çoğunlukla terk ediyor. Yani nesilleri türüyor. Hanımlarla bu işleri yapıyorlar gene de, evleniyorlar, yuvalar oluyor ama onunla beraber bu işi de yapıyorlar, bu işten zevk alıyorlar. Yoksa hanımların tamamen terk ediyor olsalardı zaten nesilleri devam etmezdi. Bunun üzerine bu kavmin cevabı nedir? قَالُوا لِعِلَّمْ تَانْتَهِيَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ Dediler ki, ey Lut, şayet sen bu işi terk etmezsen, yani bizi bu husus hakkında uyarma işini terk etmezsen, elbette ki sen çıkartılanlar da olacaksın. Yani biz seni bu beldeden çıkartacağız. Bizim aramıza barınamayacaksın. Halbuki Lut Aleyhisselam'ın onlar arasına yerleşmesi, kalması uzun bir zamana dayanır. Sadece tebliğ için gitmedi. O da oraya yerleşti. Orada kaldı. Neticede o, o kavmin arasına gitti. Onların içerisine yer etti kendisine ve onların arasına kaldı. Sonra allah Teala onu Resul olarak görevlendirince davete başladı. Seni çıkartırız diye tehdit ettiler. Başka ayetlerde de gelmişti buna benzer hususlar. Orada da diyorlardı ki bu kavim Lut'u aile. bizim aramızdan çıkartalım onlar çok temiz kalmak isteyen bir aileymiş. Yani bu iş çok çirkinmiş onun ifadesine göre. Onlar da bu çirkinliğe bulaşmayan temiz insanlarmış diyerek aşağılayarak, alay alarak onları çıkartalım diye sözleşmişlerdi. Lut aleyhisselamın buna cevabı şudur. Inni li amelikum minel Dedi ki muhakkak ki ben sizin bu işinizden, bu amelinizden Tiksinenlerden. Tiksiniyor bu işte. Nefret edilecek bir iş yapıyorsunuz. Ben de o nefret eden kimselerdenim. Dedi. Davetinin sonunda en son Rabbine cini ve ehli min ma'ya amelûn diyerek beddua etti. Ey Rabbim beni de aile fertlerimde bunların amellerinden yaptığı işten kurtar. Bunların arasında kalıyorum ben. Ben de ailemde bunların bu yaptığı işe ulaşmayalım. Bu işten etkilenmeyelim. Bir toplumda hangi günah ayyuka çıkmış ve toplum tarafından kabullenmişse, diğer bu işe bulaşmayanlar da ona ister isten sürüklenir. Bazen zorlanılır. Başkaları tarafından zorlatılır. Mesela şu toplumda günümüzde söz verip yerine getirmemek, anlaşma yap anlaşmayı bozmak, vaatte bunu vaatten caymak yaygın. İnsanlar ticarette bunu artık alışkanlık haline getirmişler. Sanki bunu yapmayan iyi esnaf değil olarak algılanıyor. Evet. Yalandan bir şekilde. Evet. Bundan dolayı insanlar birbirlerini borçlandıklar zaman bu işi alışkanlık haline getirenler zaten o vakti ödemez diyerek alternatif aramaya başlıyorlar. Mesela çek veriyorlar. Bu çekin ödenmemesi ihtimali %90 diye bakıyor borçlanıyor, yazdırıyor veya söz veriyor neyse şu zaman geleceğim yanına, getireceğim diyor. O zaman gelmeyeceğinden %90 emin zaten bu söylenilen kişi. Kendisi aynı karakteri sahip. O da bir başkasından söz vermişse veya anlaşmaya yapmışsa veya senet vermişse, çek vermişse neyse o da onu ödemiyor veya ödeyemiyor. Dolayısıyla bakıyorsun ki bir husustan dolayı toplumda zincirleme etkileşim vuku oluyor. Bu arada sözüne, sadık, anlaşmasına bağlı insanlar da bunlar ister istemez etkileniyor. Ne oldu şimdi? Sakınmayanlar zaten bu işi hoş görüyorlar, helal kabul ediyorlar. Sakınanlar da bunlar ister istemez etkileniyor. İşte bu zorlanmadır. Nuh Aleyhisselam'ın işaret ettiği de bu zaten. Bunların yaptığı işten ben de aile etkilenmeyelim. Bizi bunların yaptığı işten kurtar, koru, güvence altına al diye kendisi ve aile fertleri için hem korunma istiyor, hem de o topluma arayan ayrılma Bizi bunlardan ve bunların amellerinden kurtar diye. Ne zaman ta davetinin sonu. Ve bu ne zaman bu kurgulmuştu? Allahu Teala. İbrahim aleyhisselamı yaşlılığı iyice ilerledik. Efendim hanımı da acuys bir kadın. Yani kısır ve yaşlı bir kadın olduğu zaman İshak aleyhisselamı müjdelediğim. Üç menek diye geliyor tefsirlerde üç melek İbrahim Aleyhisselam'a geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam bunları tanımıyor. Gaybı bilmiyor çünkü peygamberler. Allah bildirirse öğrenecekler. Gaybı bilmiyor. Çok güzel görünmüştü Genç delikanlar, kılığında üç melek İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. İbrahim Aleyhisselam bunları misafir ediyor. Taze bir buzağı kesiyor. Hemen önlerine koyuyor. Misafirperver Halil Aleyhisselam. Bakıyor ki yemiyorlar. El uzatmıyorlar. O zaman korkuyor. Acaba bunlar art niyetli kişiler mi? Çünkü misafir kimse kendisini ikram edilen yemezse düşmanlık yani mesajı var ev sahibine. Kendi kendine acaba diyor bunlar düşmanlık için mi geldi. Korku düşüyor şuna. Bunu Allahu Teala meleklere bildirince melekler kendilerini tanıtıyorlar. Biz sana ihsanı müzelermek için geldik diyorlar. Bu yaşta bu yaşlılıkta ve bu kadın kısırken mi diye şaşırıyor hem kendisi hem de eşi Sare ondan sonra da bu müjdeyi aldıktan sonra İbrahim Aleyhisselam anlıyor ki üç tane melek Allah'ın üç tane meleği sadece bir müjde için gelmez asıl işiniz nedir diye soruyor onlara onlardan yana gönlü rahat erince onlar diyor ki biz Lut kavmine gönderildik onlara helak edeceğiz bu sefer İbrahim Aleyhisselam müjdelendiği çocuğun sevincini bir kenara bırakıyor Lut'u savunmak için mücadeleye başlıyor Diyor ki onların Lut var. Yani yeğeni, öz yeğeni. Lut var. onlar nasıl alak edersiniz? İman eden kimseler var onların içerisinde. Onlar da orada kimin olduğumuzu daha iyi biliyoruz. Onları kurtaracağız diyorlar. Onun gönlünü rahatlatarak hemen kavmin yaşadığı Lut kavminin oraya gidiyorlar. Tefsirde anlatılan kıssayı anlatıyorum. Hakkında çok böyle teferruatlı bilgi yok. Ayetlerde geldiği kadar... Ki çok kısır olduğu için o kısaya girme ihtiyacı hissettim. Lüt kavminin beldesine sınırlarına girdikleri zaman Lut'un iki tane kızı var. Onlar su almak için köyün dışındaki çeşmesi veya su kaynağının başında bakıyor ki üç tane delikanlı. O beldeden değil, yabancı. Bizim misafir edebilecek birisi var mı diye kızlara soruyorlar bu melekler, insan süretli melekler. Onlar da siz... Biz gelinceye kadar ayrılmayın diyerek hemen babaların yanına gidiyorlar. babalayan durumu arz ediyorlar. O gençler için korkuyorlar. Çünkü halkın yaptığı iş belli, sapıklık. Lut aleyhisselam onları misafir etmek için onları kabul ediyor. Çünkü biliyor ki başkası misafiresi onları azgınlık yapacaklar. Hava kararınca alıyor onları evine. Kimse görmesin diye. Ancak evinde bir yaşlı kadın var hanımı. Bu yaşlı kadın kavme haber ver. Neticede bunu haberdar olan kavim onun evine, Yurtun Aleyhisselam'ın <gülüyor> evine baskına geliyor. Lut Aleyhisselam bunların rahatsızlık duyuyor. Efendim, hoşunsuzluk duyuyor ama melekler sana ilişemezler diyerek onu rahatlatıyorlar. Ve gez elin, siz çıkın yola diyorlar. Lut Aleyhisselam a. Gez elin, sen ve iki kızın aile fertlerin çıkın. Bu kadın burada kalacak. Bunlarla beraber kalacak. Çünkü onlardan birisi. Neticede sabaha doğru onlar kavimden uzaklaşmış oluyorlar ve azap için gönderilen bu melekler onları helak ediyorlar. Nasıl? فَنَجْجَيْنَاهُ ehlehu اَجْمَعَيْنَ اِلَّا أَجُوزًا fil الْغَابِر۪ينَ ayetlerine geldiği gibi biz onu ve onun ehlinin hepsini kurtardık. Ancak yaşlı bir kadın olan Lut'un karısı geride kalanların arasında oldu. Geride kaldı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un karısı ve Lut'un karısı Aleyhi iki karısı kafirlerin arasında kalan salih kimselerin hanımlar olarak anlatılır. Salih iki kimsenin fasık, mücrim efendim fasıklarla kafirlerle kâfirlerle işbirliği yapan iki kadın olarak zikredilir, darb-ı mesel yapılır. Bunun zıttı da kafirin eşi Firavun'un eşi Asiye'de kafirin nikahı altındaki iman eden bir kimse olarak darb mesel yapılmıştır. kısa demiştir Nuh aleyhisselamın hanımı orada kalıyor. Nuh aleyhisselam ve iki kızı sadece iki kızı başka kimse yok. Zaten dua ederken de beni ve aile fertlerimi kurtar diye dua etmiştir. Başka imaden yok çünkü. allah Teala onu ve iki kızını kurtarıyor ve sonra biz diğerlerini yani geride kalanların hepsini yerle bir ettik. Bu ifade olduğu gibi yerle bir ettik ve emtirn aleyhim me tara esa ve onların üzerine biz yağmur yağdırdık. İnzar edilen, ikaz edilenlerin yağmuru ne de kötüdür diyor Allah Teala. Burada kısaca diğer surelerde gördüğümüz kadarıyla bu nasıl olmuştu? Önce gezeliğin Lüt Aleyhisselam'ın evine baskına gelen bu gençleri onun elinden alıp biz sana misafir ağırlamanı yasaklamamış mıydık? Niye bize bunu teslim etmedin diye onun evine baskına geliyorlar. Kalabalık tarafından baskının olunca ne olacak? halde tehlike atılacaktır. Lut aleyhisselam orada daralıp bunalınca bunların baskınından dolayı Allahu Teala onların gözlerini kör ediyor önce. O gece baskına gelenlerin gözlerini kör ediyor. Arkasından sabaha doğru onlar uzaklaşıyorlar. Güneş doğarken sabah vaktinde önce Cebrail aleyhisselam diyorlar tefsirde gene. Cebrail aleyhisselam kanadıyla o beldeyi kaldırıyor, ters vuruyor. Alt üst ediyor. O kavmi kaldırıyor, alt üst ediyor. Meleğin kanadı kadar büyük müdür? Altı yüz kanat. Altı yüz ve ufkun tamamını kaplıyor. Cebra Aleyhisselam biliyorsunuz, hadislerde geliyor. Kanadının birisiyle o beldeyi kaldırıyor, alt üst ediyor. Demmerna diyor Allahu Teala, onları yerlebrettik, ters yüz ettik. Sonra da üzerlerinden, Allahu Teala gökte işaretlenmiş, her birisinin üzerinde kimin tepesine düşeceği belli pişmiş taş yağdır. Her birisinin üzerinde. Nasıl korkunç bir helak. Hemen alt üst diyor, zaten o alt üstte çoğunun ya kafası kırılmıştır, ya kolu kopmuştur, ya bacağı bir şey yapmıştır. Arkasından bu yetmiyor. Ne diyor? Üzerine pişmiş taş yağıyor ve hepsinin üzerinde kime ait olduğu yazıyor. Falancanın tepesine, falancanın tepesine. Evet, ne şekilde? Hepsi gidiyor. Kimin için yazılmışsa onun tepesine yağ yok. Onların üzerine yağmur yağdırdık dedi. pişmiş taş yağ. Korkunç bir helal. Bu kıssası geçen insanların işlediği şirkle beraber diğer öne çıkan günahların hepsi bu dönemde işleniyor. Ölçü ve tartıda tur işleyen malların kusurlu olduğunu dile getirerek değerini düşüren kavimler var. Bundan dolayı helak ediliyor. Var mı günümüzde? Var. Var. var. Lutinik yapan insanlar var mı, var, var. zorbalık yapan, insanların yumunu kesen, var, var. büyüklenen, kibirlenen, var, var. peygamberlere isyan eden, var, var. o kadar çok ki. Bunların hepsi ve onların birçoğunun işlemediği günümüze mahsus günahlar var, onlar da işleniyor. Allah onları helak ederken o toplumu helak etmiyor. Niye acaba? Peygamberimizin doğal Neyi bu toplar. Evet Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duasını kabul ediyor. Üç dua yapıyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan ikisini kabul ediyor Allahu Teala. Birisini kabul etmiyor. Kabul ettiği dualardan birisi de ümmetimi Ki ümmet kimdir? Peygamber gönderildikten sonra bütün insanlar artık onun davet ümmetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildikten sonra yeryüzünde bulunan ve ondan sonra gelecek tüm insanlar kıyamet kadar son Resul olması sebebiyle onun ümmetidir. İşte bu ümmeti ne kadar azgın olur olsun Hangi günah işlerler, işlesinler? Hangi büyüklükte bir cürümler olursa olsun bunlar toplu helak etme diyor. Yani Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi, Lut kavmi gibi, Medyen ahalesi gibi toptan helak etme diye dua diyor. Allahu Teala bunu kabul ediyor. Bu duasından dolayı Allah Azze ve Celle şu an günümüzde geçmiştekilerin hepsini işledikleri üstüne daha fazla günler harçlayan toplumu toplum helak etmiyor. Ve onlar bu şekilde Allah Azze ve Celle yeryüzünden sildi. Hiçbir emareleri kalmadı. Hiçbir emare kalmadı. Yani ne evleri, barkları, ne dikili taşları, ne bağları, bahçeleri, ne eserleri, sarayları hiçbir şey kalmadı. Yer evret Toplam helak etti. İnne fî dâlikile âyeh muhakkak ki onda bir ayet, bir belge, ispat vardır diyor allah Teala. Yani Lut davetinde bu davet esnasında başına musibetlere sabrında onun davetine icabet etmeyen halkın cezalandırılmasında hepsinde ne var? İbretler var, dersler var. ve كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ Onların çoğu mümin değildiler. Hatta Nüt Aleyhisselam'ın ailesini çıkartırsan hiçbirisi iman etmiş değildi. Ve inne rabbeke lehu azizur rahim. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ki azizdir, rahimdir. Aziz ne demek aziz? Yani kendisine karşı çıkanları cezalandırmaya muktedir. Peygamberlerine itaat etmeyenleri cezalandırmaya muktedir. Güç sahibi, izzet sahibi ve kendisini iman edenleri kurtarmaya, onlara şefkat etmeye, onların ilahlarını bağışlamaya da Merhamet sahibi, merhamet eden, acıyan şefkat edendir azze ve celle. Bugünlük bunu esseyin inşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden 176. ayetten itibaren devam edeceğiz. bihamdik. la ilaha illa